Değerli Burçefem dinleyicileri bir Kur'an vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar efendim. Nurullah Dağ hocamızla birlikteyiz. Daha önce de Kur'an vadisinde hocamızda Mısırlı karilerin kıraat dünyasına getirdikleri yenilikler, sanatsal okumalar üzerine konuşmalar yapmıştık. Bugün de inşallah Mahmut Ali Benna'nın Kehf suresi 27 ile 44. ayetleri üzerinde yapmış olduğu sanatsal kıraat okumalarını İnşallah ele alacağız. Nurlu Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Evet hocam geride bir 15 bölümlük program kaldı. İnşallah bugün itibariyle 16. bölümümüzü icra etmeye çalışıyoruz. Evet hocam her bölümde olduğu gibi yine bir okumayla bir aşı şerifle başlayalım. Kehf suresinden Mahmut Ali Benna'nın da okumuş olduğu bölümden bir kısım sizden alalım hocam buyurun. Peki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته ولن تجد من عادا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ Turiduna wa jahahu la ta'du ayna ka anhum zinata al hayatid turidu zinata lhayati la تالحياة الدنيا فن قلبه عذّرك kumir rabbikum faman İnna a'tendana lillani İnna ve iyi istighisu yuqasu bima inkalmu estagfiruhu yaghfuru bima in kelmuhu yenshu'u sen sharab وساءت مرتفقا وإن يستغيثوا يغاثوا بما وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إن فَمَن أَحْسَنَ عَمَلًا أولئك إن كانوا Hallo nifiha min asayır min zahab, ve yelbasu nsiyabın min ran ko Mutthanki وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا جَنَّاتُ <تصفيق> عَدْنٍ Yohallem nefimin Esem uyrammin ve Siyou ve istevarqu ve istevarqu mttkine nifiha Ni'met fevâb ve Evet hocam teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, Nurullah Dağ hocamızdan, Kehf suresinden bir aş-şerif dinlemiş olduk. Tabi asıl bu okuduğumuz yerlerin ...tamamını yani 27. ayetten 44. ayete kadar Kehf Suresi Mahmut Ali Benna okuyor. Bugün Mahmut Ali Benna'yı asıl konuşacağız hocam. Kimdir Mahmut Ali Benna? Evet öncelikle Üstad Mahmut Ali Benna'yı Allah'tan rahmet diliyoruz. Amin. 1985-1986 yıllarında vefat etmiş. Tarih olarak 1985 geçen kaynaklar var, 86 geçen kaynaklar var. Ee, ...çok önemli değil bu tarih... ...85-86'ya bağlayan... ...yıl olabilir... ...o sebeple de... ...tam belki 86'ya geçiş sürecinde olduğu için... ...bazı kaynaklar 86 diye veriyor... Evet... 1926-1985-86 yıllar arasında yaşamış... ...Mısır dünyasının çok güzide... ...ihlas sahibi, takva sahibi... ...okuyucularından birisi... ...Mısır'ın duayen kurralarından birisi... ...ben bu ifadeyi çok kullanıyorum... Özellikle köşe taşı diyebileceğimiz Mısır dünyasından köşe taşı diyebileceğimiz kariler vardır. Mustafa İsmail gibi, Abdusamed gibi, Sıddık bin Şavi gibi Mahmut Ali Benna'yı da kesinlikle bu kategoride el almak ve Mısır dünyasını bir köşe taşı olarak kabul etmek gerekiyor. Çünkü 1985-1986 yılından itibaren düşündüğümüzde neredeyse bir 30 yıla yakın bir süre geçmiş ve bu süre zarfında Arap dünyasının birçok bölgesinde Mahmut Ali Benna'nın okumuş olduğu o enfes hatmi şerifi her an böyle gün içerisinde yayınlanan bir hatmi şeriftir. Meseleye bir de bu zaviyeden baktığımızda, etki alanı açısından baktığımızda her ne kadar bizim toplumumuzda Mahmut Ali Bey'le tanınmıyorsa da Arap dünyasında, Mısır dünyasında ihlasıyla, takvasıyla ön plana çıkmış ve ortaya koymuş olduğu kayıtlarla, eserlerle gönüllerde hala yaşatılmaya çalışılıyor. Evet. Bu yüzden ben köşe başı, köşe taşı ...diyebileceğimiz, dediğimiz bu karilere Mısır'ın duayen kurraları diye isimlendiriyorum bunları. Evet. Tabii Mahmut Ali Benna sadece okuyuşuyla değil, yüce kelamı yaşama bakımından da örnek teşkil ediyor. Bu sebeple onun hem cemaate yönelik okuyuşlarının hem de murattel hatminden mümkün mentebe istifade etmek gerekir. Ve biz her platformda bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Evet, birçok kayıtta da e, dile getirmeye çalıştık. Kur'an Vadisi'nin birçok kaydında... Dile getirmeye çalıştık bunu. Özellikle murattel dediğimiz tertil üzere tabi bu tertili dinleyiciler karıştırıyor. Tertil deyince sadece o murattelden hareketle sadece murattel yani seri hatimde kullanılabilen bir ifadedir gibisinden evet. algılıyorlar da tertil genel bir kavramdır, genel bir ifadedir. Siz tahkik dediğimiz bütün tecvid kaidelerini en üst mertebede çekerek okuduğunuz bütün okumalar da tertil içerisine girer. Hadir usulüyle okuduğunuz okumalar da tertil içerisine girer. Veya ne tahkiki, ne tedviri ne de hadiri düşünmeyelim biz. Sıradan bir vatandaş. Evet. Hiç böyle musiki kabiliyeti olmayan, musikiyle Kur'an okumayan bir insan ele alalım. Bu da eğer harfleri ihlal etmeden o Kur'an-ı Kerim'i okuyorsa ki buna yani illa şu melodiyi yüklemesi gerekmez. Tebârak ellezî bi yedihil mulk. Bu melodiyi yüklemesi gerekmez yani şöyle de okuyabilir Teberakellezi aldi mulk. Veya normal bir normal sıradan bir okuyuş tabarak aldi buydu hala normal sıradan bir okuyuş tabarak aldi buydu hala normal yerli yerince. okuyuş tabarak aldi buydu hala Bu da bir olur. Bu da tertil olur. Hatırlayın tertil kavramını Elmallah Hamdi Yazır'ın üzerinden biz açıklarken Hamdi Yazır bütün tecvid kaidelerini, bütün harflerin telaffuzlarını yerinde sekte, yerinde uzun okuma, yerinde kısa okuma, yerinde izhar yapma, yerinde ihfa yapmadır şeklinde tabir etmişti değil mi? Evet. İfade etmişti tertil kavramını. Şimdi buradan hareketle düşünürsek bizim her okuduğumuz yeter ki tecvid kaidelerine uygun olsun. E, harflerin telaffuzlarını ihlal etmeyelim yerle yerince telaffuz edelim bu tertil kavramı içerisine girer yani buradan tertil deyince sadece murattel Hatimler anlaşılmasın bunu evet. ifade etmek istedim ben fakat özelde Mahmut Halibenna'nın murattel hatmi gerçekten enfestir gerçekten dillere destandır o yüzden bugün programımızda buna yer verebilecek miyiz bilmiyorum başka bir programa da sarkabilir onun e, murattel hatminden dinlemeler yaparız e, evet. ve örnekler veririz göreceksiniz ki Gerçekten çok vurgulu bir okuyucu, okuyuşuyla sanki talim sistemini böyle insanların önüne eğitimsel formatta koymaya çalışan birisidir. Evet. Tabarak alazi mulk, mulk. Vahu ala kulli Gibi, şu vurgular eğitimsel bakımdan çok önemli rol oynuyor. Ben öyle düşünüyorum şahsen ve her tarafta bunu. Örnek veriyorum Mahmut Ali Benna dinlenilsin diye. Evet. Özellikle Murattel Hatim yönüyle Mahmut Ali Benna'yı ön plana almakta fayda var. Neden? O vurgu yöntemleri sayesinde öğrenci çok kısa vadede güzel okuyabilecek bir seviyeye çıkabilir. Hmm. Ama önüne siz bir minşaviyi koysanız mükemmel bir okuyucudur. Abdus koysanız mükemmel bir tilavet sanatkarıdır ama onlardan belki çok istifade edemeyecektir. Mahmut Ali Benna'nın vurguları sayesinde öğrenci ciddi anlamda mesafe kat edecektir diye düşünüyorum. Fakat Mahmut Ali Benna'nın e, hayatıyla alakalı ben şöyle çok özel bilgiler paylaşmak istiyorum ki biraz işin ucu Kur'an karisi kendisini Kur'an okuyucusu, Kur'an karisi sanan kimselere de belki dokunacaktır buradan bir şeyler. İnsanların en fazla değer verdikleri şey Belki de güzel bir ses ve bu güzel sesle de icra ettikleri sanatsal çalışmalardır Metin Bey. Evet. Çünkü o kişinin bu kabiliyeti, bu sanatsal çalışmaları, bu yeteneği onu vitrine çıkartır ve gözde bir şahsiyet haline getirir. İşte aynen bunun gibi Kur'an-ı Kerim'i güzel şekilde okuyan, bu yeteneği allah Teala bahşetmiş olan bir takım kimseler bakarsınız ki bu yeteneği bu özelliği altında ini inim, inim Metin Bey. Evet. evet. Yani buradan hareketle ben Mahmut Ali Benna'nın tabii katiyen böyle biri olmadığını ve tam aksini ben söyleyeceğim ki işte Mısır dünyasında Mahmut Ali Benna'nın yeri niçin böyle belirgindir? Onun bu yeteneği onun Kur'an kıraatine hayatı boyunca kendisini vakfetmiş olmasına rağmen bu yeteneğe sahip olmasına rağmen hiçbir zaman ihlastan ve takvadan ödün vermemiştir. Bu çok önemli. Evet, bugün biz Mahmut Ali Bey'i konuşuyoruz. Evet. Vesayir kârilerin tamamı böyle. Yani köşe taşı dediğimiz Mısır'dan gelmiş geçmiş köşe taşı dediğimiz o okuyucularla alakalı en küçük bir en nakise, en nakıs bir durum bile günümüze kadar yansımış değildir yani. Hep denilir. Abdus Samet merhum Ahmet Ruzeyki mesela Abdus Samet'in arkadaşıdır. Aynı dönemi paylaşmışlar. O yıllarda denilir ki hep çok ciddi böyle taltiflerle karşı karşıya kalmışlar. Mesela çok ciddi ücretler teklif edilmiş bu kimselere. Bu kimseler çok ciddi kayıtlar doldurmuşlar, çok ciddi programlara gidip gelmişler, dünyayı dolaşmışlar ve bunun karşılığında çok ciddi meblalar elde etmişler denilir. Ama bu meblaları da infak etmesini bilmiştir bu kimseler. Evet. Tarih, tarih böyle bu bilgilerle dolu yani. Ee, araştırmaya kalktığımızda Abdus Samet alakalı Mustafa İsmail'le alakalı bu başarılarının mutlak manada dünyevi bir karşılıkları olmuş ama onlar emin olun ki dönüp de bakmamışlar bile. Yani o ücretlere, o taltiflere dönüp de bakmamışlar. Hayatları boyunca hep Kur'an okumuşlar. İnsanlara Kur'an'ı sevdirmek için ellerinden geleni yapmışlar. Evet. Ve denilir ki özel olarak stüdyoya çağrılıp da hatim doldurulan ve bunun karşılığında Meblağ rakamı bile belli olan rakamlardan bahsedilir ki mesela Muhammed Rıfat hiç kabullenmemiştir bile doldururken bile yani önüne koyulan o mebla kabullenmemiştir ve kesinlikle bu iş parayla olmayacak biz bunu evet. Allah rızası için yapacağız demiş ve işte kendisinden seneler sonra gelen nesil hala onları hayırla yad ediyor bunun hikmet ilahisi de bu olsa gerek evet. Merhum Akif de değil mi hocam İstiklal Marşı'nı hiçbir bedel karşılığında yazmadığını söylüyor ki çok büyük bir ödül veriyorlar birinci gelecek olan şiire ama o ben bunu para için pul için yazmadım ben bunu milletim için yazdım ki böyle insanlar işte tarihte iz bırakıyor e, tarihe serlevha olarak geçiyorlar adeta. Demek ki bu duayen karilerin de hayatları böyleymiş hocam ben de şimdi bunu sizden duymuş oldum. Bu çok önemli tabi Kur'an okuyucusunun, Kur'an kariyesinin, hafızı Kur'an'ın mutlaka ihlaslı, samimi, dünyevi herhangi bir beklenti içerisinde olmadan sadece ve sadece Allah rızasını kazanma ümidiyle e, Kur'an'ı sevdirme yolunda olması gerekiyor değil mi hocam? Elbette önemli. şimdi bu konuyu tabi böyle konuşunca ihlastan, samiyetten, takvadan bahsedince biz bu karileri, bu okucuları kastediyoruz. Hatta şu mikrofondan bu tabirleri kullanmak bile biraz garibime de gidiyor çünkü bizler böyle değiliz Metin Bey böyle evet. olmadığımız için evet. bunları bu mikrofonlardan aslında aktarmak çok da makul gelmiyor evet. dinleyicilerden özür diliyoruz Ama onların şöyle... duaları sayesinde inşallah ha. bizler de bu samiyeti elde ederiz şöyle bir faydası olacaktır hocam bu açıklamalarımızın bilgilendirmelerimizin hani dinlerken sevgili dinleyicilerimiz dinlerken kimi dinlediklerinin farkına varırlar Evet. o açıdan bence önemli zaten bu bilgi evet, o açıdan yoksa, biz meseleyi zaten biz kim onlar kim evet, yani, ifade işte etmeye tam. çalışıyoruz ama ifade eden de işte hmm, e, evet. ben ona da üzülüyorum ki evet. keşke daha böyle samimi ihlaslı takva sahibi erler e, arkadaşlar gelip de konuşsalar bu karileri onlar anlatsalar diye keşke, evet. e, gönlümden geçiyor ama Mahmut Ali Benna ve sair Mısır dünyasının o karilerini biz bu anlamda hayla yad ediyoruz Rabbim yaptıkları hizmetleri kabul eylesin Amin. ve inşallah her zaman duamız bu. O cenneti alada da eğer görme imkanını Yüce Allah bizlere e, o şerefi verirse i̇nşallah ve inşallah. cennete gidersek bu karileri hep ümidim odur ki gidip orada şöyle canlı canlı e, daha dinleyelim. sanatsal özellikleriyle daha bir mahiyetine uygun belki. Biz tabii Kur'an'ın mahiyetine uygun okunduğunu düşünüyoruz. Mısır sanatının kesinlikle Kur'an'ın en fırsat okuyuş üstü.